Açık radyo mikrofonlarından herkese merhaba. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırladığı Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında bu haftada sizlerleyiz. Ben Bora Kabatepe. Bu programa başlamadan önce bu haftaki destekçimiz Kamil Aliman'a katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz cuma günü ilk programını yaptığımız kuraklık dosyasına devam edeceğiz. İlk konuğumuz Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'ydu. Kendisiyle İstanbul'un karşı karşıya olduğu kuraklık sorununu ve nedenlerini yediremiştik. Ancak kuraklığın vurduğu ilk yerler genellikle büyük şehirler olmuyor. Kentlerde kuraklık hissedilene kadar suya sıkı sıkıya bağlı çiftçiler tarlalarında, bahçelerinde e, zaten kuraklığın çok daha ileri safhalarıyla mücadele ediyor oluyorlar. Biz de bu hafta konuyu şehirlerden alıp e, biraz daha toprağa indirmek e, Istiyoruz. Su tarım ilişkisini konuşmak istiyoruz. Bu yüzden bir telefon konuğumuz olacak. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Ahmet Atalık telefonu attığımızda kendisiyle kuraklığın tarıma olan etkilerini ve tarımda sürdürülebilir bir su politikasını hep birlikte nasıl şekillendirebiliriz onu konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizleri daha önce bu programda GDO ve Kopenhag İklim Konferansı gibi çeşitli konulardaki görüşlerinizle dinlemiştik. Bugün ise gündeme evet. uygun olacak. Konumuz kuraklık ve tarımda su kullanımı. Bunların üzerine konuşalım istiyoruz. Şöyle ben de bir... radyonuz için şu bir... Söylemlerde bulunmak isterim böyle ekolojik ve insanlığı yakından ilgilendiren doğal olaylar yapılan hatalar konusunda sık sık ve doğru bilgiye halka ulaştıran radyonuza konuk olmaktan ben de çok büyük zevk alıyorum onu belirtmek isterim. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Şimdi hasat zamanının gelmesiyle ve baraj doluluk oranlarının iyice azalmasıyla kuraklık haberlerinin sayısında bir artış da oldu. Farklı bölgelerden haberler geliyor kuraklığın etkisiyle ilgili. Karşı karşıya olduğumuz durumu bir özetleyerek başlayabilir miyiz? Kuraklığın bu sene tarımı olan etkilerinde böyle öne çıkanlar neler? Durum nedir? Bir bunu özetlersek. Tabii ki. Şimdi gıda sanayiyat baktığımızda bizim ülkemizin gıda sanayinin %60 oranında ham maddesini tahıllar oluşturuyor. Ve tarım yılı babında baktığımızda ki tarım yılı 1 Ekim'de başlar ve bir sonraki yılın Eylül ayı sonunda sona erer. Yani bizim normal bildiğimiz gibi 1 Ocak'la başlayıp 31 Aralık'ta sona ermez. Bu aralıkta meteorolojik verilere baktığımızda 2013 son baharından itibaren kış aylarda dahil olmak üzere e, meteorolojik kuraklığın başladığını ve ilerki aşamalarda tarımsal kuraklığa doğru gittiğini ve günümüzde geldiği nokta itibarıyla da artık hidrolojik kuraklığa geçtiğini görüyoruz. Çok kısa belirtmek gerekirse meteorolojik kuraklık normale göre yağıştaki azalma, e, tarımsal kuraklığı da bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde kök bölgesinde yeterli suya ulaşamaması, hidrolojik kuraklığı da yine basitlik su kaynaklarının, e, akarsuların, göllerin o az önce bahsettiğiniz barajdaki su miktarlarının azalması şeklinde, yer altı sularının artık miktarlarındaki azalma şeklinde e, tanımlayabiliriz. Ve e, konuya tekrar devam edersek, gıda sanayimiz en büyük e, ham maddesi tahıllar açısından baktığımızda, Sonbaharda başlayıp 2013 yılı ve kış aylarında da Ekim'in devam ettiği dönemde buğdayda Tokrak'taki tavuğu yakalayamadı çiftçi ve kış aylarında sulama kanallarında bakımda olduğundan dolayı sulama kanallarından da tarlasına yeterli miktarda su vermekte güçlük çekti birçok yerde onu da yapamadı. Bu nedenle hem yağıştaki azlık nedeniyle hem de su alamama nedeniyle tohumlar çürüdü. Tekrar kuraklıktan dolayı tekrar ekme yoluna gitti çiftçi yine e, yağmuru yakalayamayanlar e, su alamayanlar bu sefer tamalarını bozup başka ürünlere yöneldiler ve kuraklık e, şerif olarak Türkiye'de yaptığımız incelemede Orta ve Batı Karadeniz'in bir kısmı e, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kısımlarıyla Akdeniz'in oldukça geniş bir periyodunda çok ciddi bir kurak bölge olduğu analizlerimizde ortaya çıktı ve bu kapsamda e, Şubat ayının başlarında ilk yaptığımız açıklamada. Türkiye'de buğda üretiminde en az %10'luk bir kayıp e, oluşacak dedik ki ondan sonra tamamıyla şartlar normal olur. Bütün meteorolojik verilerin normal işlemesi babında. Ne yazık ki e, ilkbaharda bazı bölgelerimiz biraz daha fazla yağış almakla birlikte Anadolu'nun büyük kısmında yine yağış problemiyle karşılaşıldı. Bazı bölgelerimizde %80'e varan oranlarda e, verim kayıpları oldu buğdayda ve e, oldukça düşük bir reko ile karşılaşacak Türkiye. Geçen sene 22 milyon ton civarında üretimiyle Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırmıştı buğday üretiminde ki o dönemde bile 4 milyon ton Buğday ithalatı yapmıştık 1 milyar doların üzerinde bir para ödeyerek ve şimdi bu kuraklık başta olmak üzere olumsuzluklardan nedeniyle Türkiye'nin çok daha fazla ithalat yapması olası. Bununla da kalmadı. Mart sonları Nisan başlarında bir don olayı yaşadı Türkiye Malatya elimiz kayısılarıyla meşhur ee, Karadeniz bölgemiz fındıklarıyla meşhur Ne yazık ki kayısının neredeyse tamamını kaybetti ki dondan yanma olayları oldu ee, Karadeniz'de fındıkta %50'lere e, varan bir kayıp bekleniyor Oldukça düşük bir rekolte gerçekleşecek e, çiftçi büyük sıkıntıda bunun yanında birçok meyve ağaçlarında yine don etkisi ve devamında yine devam eden kuraklıktan dolayı Türkiye ne yazık ki bu kuraklık su meseleleri don meselelerinden dolayı oldukça güç bir dönem geçiriyor tarımsal üretim miktarı açısından. E, sebeplerine baktığımızda genelde işte yağışın e, az olması hem yağmur hem kar olarak ya da başka iklim olaylarından dolayı rekoltenin etkilendiğini söyleyebiliyoruz. E, ama e, bir yandan da biliyoruz ki iklim değişikliği gibi bazı olaylardan dolayı bu e, değişkenlikler, anomallekler e, artıyor. Yağışların azaldığı verisi var mesela geçen hafta Miktat ile da benzer bir noktaya değindik. Böyle durumlarda yağmurun ve karın azlığını e, suçlamak doğru mu? Yani bu mesela sebeplerin sonuncusudur e, gibi bir şey demişti. Tarım söz konusu olduğunda da aynı şeyi söylemek mümkün mü? Başka e, önlemler alarak bunların önüne geçmek mümkün mü? E, bakın... E... Şimdi bu e, noktaya gelmesinde işin yağışların azalması, atmosferin ısınmasında da e, insanlığın çok büyük payı var. Ve Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan 2500 bilim adamının her 5 yılda e, ortalama 5 yılda bir ortaya koydukları raporda da bunlar çok net ifade ediliyor. Evet çıkardığımız sera gazlarının atmosferde yarattığı sera etkisi güneş ışınlarının tutulması, geri bırakılmaması. E, bunlar bunlar e, ısınan atmosfere neden oluyor? Isınan atmosfer içerisinde devasa su buharı ba barındırıyor. Normalde e, biraz biriktiğinde e, hafif yağmurlar olarak e, yeryüzüne su buharını bırakan atmosfer ısındığı takdirde devasa su küt kütlelerini tutuyor ve soğuk bir hava kütlesiyle karşılaştığında da bunu birden bırakıyor. Dikkat edin bakın kuraklık yaşıyoruz ve birden sağanaklarla, sellerle boğuşuyoruz. Kuraklık ve sağanaklar zaten ikiz kardeştir birbirleriyle. Değişen, iklim ısınan atmosfer nedeniyle. E, su meselesi, kuraklık meselesi sadece su ve kuraklık olarak e, bakmamak gerekiyor olaya. Ee, Miktat Hocam geçen haftada çok güzel altını çizmişti. Bir kere su havzalarımıza sahip çıkmıyoruz ki havzalar suyu toplayacak, tarımı besleyecek, şehirlerin içme suyu ve sanayinin su ihtiyaçlarını karşılayacak. Bunun haricinde özellikle sanayimiz, özellikle onun kentlerimiz, suların kirlenmesi çok büyük, devasa sorunlara neden oluyor ki e, geçtiğimiz haftalarda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir hocamızla bir panelde ergen nehrinin durumunu konuşmuştuk. Ergene nehrine yanaştıkça e, kanser vakaları artıyor, uzaklaştıkça azalıyor ve orada nehir vasıtasıyla bulaşan kimyasallar bitkilere ve topraklara insan sağlığı üzerine çok önemli e, bir etki yapıyor. Yani su, yağmurun yağmaması, suyun azlığının yanında insanoğlunun hem bu suyun yağ su, suyu yağmurun toplanması açısından yaptıkları e, atmosferi ısıtarak iklim değişikliğine neden olması kirliliğiyle su kaynaklarını kirleterek onlardan ne tarımda zaten içme suyunda kullanabilmek mümkün değil tarımda dahi kullanmak sağlık bozma açısından son derece önemli insanoğlunun su e, Mevcut suya verdiği zarar neredeyse kuraklıktan çok daha fazla ki tarım deyince su akla geliyor, verimlilik deyince, verimi arttırma deyince su akla geliyor. Şöyle e, bu konuyu biraz açmak isterim. Dünyaya, yer küreye baktığınızda aslında her taraf su. Karalar çok küçük bir miktar kaplıyor. Ama %97,5 su, e, tuzlu su, e, sadece buçu bunun tatlı su, yani bizlerin tarımda ve içme suyu olarak kullanabileceğimiz e, su olarak ifade edebiliriz. Yeryüzünde bulunan suyu, tatlı suyu da sadece su kütlesinin binde dördüne tekabül ettiğine, yani... ...bin kova suyu varsa dünyada sadece dört kova su yeryüzünde tatlı su olarak bulunuyor ki bunun da çok az bir miktarı Buzulları çıkarsak ulaşamadığımız yeraltı sularına çıkarsak çok çok daha az miktarı bizim kullanımla sunulan su olarak karşımıza çıkıyor. Çok kıt ve, ve değerli bir değerli bir kaynaktan bahsediyoruz aslında. Kesinlikte çok fazla bir su kütlesi var ama kullanabileceğimiz su Aslında çok çok küçük bir miktar ve bu nedenle hem suyu kullanırken e, Dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ayrıca ve ayrıca onu temiz muhafaza etmemiz gerekiyor ki kirleterek çok daha fazla su ziyan ediyoruz. O da ayrı bir konu. Ülkemizde baktığımızda aslında 501 milyar metre küp bir yağış iniyor ülkemize. sınır aşanlar. Derine yer altına gidenler, tekrar çıkanlar işte gelen gideni topladığımızda 112 milyar metre bir suyumuz net olarak elimizde kalıyor. Ve kişi başına böldüğümüzde de 1500 metre bir kullanabilir su miktarımız var yılda. Bu da bizim Türkiye olarak suyumuzu çok dikkatli kullanmamız gereken ülkeler kategorisinde olduğunu gösteriyor. Ülkemiz açısından suyun nasıl kullanıldığına baktığımızda da biz bu 112 milyar metreküp suyun 46 milyar metreküpünü projelendirmiş. Yani aşağı yukarı %50 bile değil, %40'lık diyebiliriz. %40'lık bir bölümünü projelendirmiş vaziyetteyiz. Bu projelendirdiğimiz suyun da %74'ünü tarımda yüzde 11'inin sanayide ve yüzde 15'lik bir kısmını da içme ve kullanma suyu olarak tüketiyoruz. Burada baktığımızda yüzde 74 gibi bir miktar tarımda kullanılıyor. O zaman Türkiye kurak bir periyotta yaşıyorsa, kuraklık öncelikli bir problemimiz haline geliyorsa tabii ki sanayideki suya dikkat edeceğiz. Özellikle kirletmemesi babında. Evlere, kentsel sulara dikkat edeceğiz. Özellikle kirletmeme babında. Tarımdaki suya hem kirletmeme babında hem de kullanma babında çok dikkat etmemiz gerekiyor ki ne yazık ki ülkemizde kullandığımız suların %80'ini Suyu çok e, kullanan sulama yöntemleriyle tarımda kullanıyoruz. %80 dolayında. Suyu tasarruflu kullanan o damla sulama, yağmurlama sulama gibi yöntemlerle sadece ne yazık ki e, %20'lik kısmını e, bu şekilde kullanıyoruz ki şöyle de bir örnek vermek isterim. Şimdi tarımda sulama randımanı denen bir olgu vardır. Bunu da çok basit şekilde şöyle e, ifade edersek daha anlaşılır olur. E, bitkinin kök bölgesinde depoladığımız suyun kaynaktan aldığımız suya oranı. Yani kaynaktan ne kadar su almışız, bunun ne kadarını bitkinin kök bölgesine verebilmişiz oranı. İşe o, yarar su yani. A, hani buharlaşmaya efendim, buharlaşmaya vesaireyle kaybetmeyip gerçekten bitkinin işine yarayacak. Doğru sulamadan bahsediyoruz. Tabii. Yolda getirirken sızıntılarla kaybettiğimiz, buharlaştırdığımız dediğiniz gibi e, bu su gelmiş bitkinin ne kadar almışız, bitkinin kökünde ne kadar defolamışız. Bakın %80'inde biz bugün yaptığımız, ülkemizde yaptığımız sulamada yüzeysel sulama yöntemlerini kullanıyoruz ki birçok sevdeler buna vahşi sulama gibi isimler de takıyorlar. Bu yöntemde yüzey sulama yöntemlerinde sulama randımanı %40 yani üst ton su almışsak sulama kaynağından bunun ancak 40 tonunu bitki kök bölgesine depolayabiliyoruz. 60 ton arada buharlaşıyor, başka yerlere sızıyor. Yani bizim asıl amacımızda kullanmayacağımız şekilde kaybolup gidiyor yolda. Sadece ve sadece %40. Diğer e, tasarruflu yöntem olarak e, ifade ettiğimiz damla sulama ve yağmurlama sulamada baktığımızda bakın mesela yağmurlama sulamada bu yüzde %70-100 ton almışsak 70 tonunu bitki kök bölgesinde muhafaza edebiliyoruz. Damla sulamada %90 bu oran. O zaman Türkiye'de bir kuraklık, yağış sorunu, su kaynakları sorunu varsa en başta Türkiye'nin atması gereken adım bu yüzey sulama yöntemlerini bir kenara bırakarak çok hızlı bir şekilde büyük kaynaklar ayırarak derhal e, bu Tasarruflu suyu tasarruflu kullanan yüzey e, sulama yöntemlerinin haricindeki damla basmışlı sulama dediğimiz Damla sulama ve yağmurlama sulama yöntemlerine geçmemiz gerekiyor ki şu anda 8,5 milyon hektar sulanabilir arazimiz var. Bu basınçlı sulama damla ya, ya da yüze yağmurlama sulama yöntemlerini uyguladığımızda bu 8,5 milyon hektarlık alanı da 12,5 milyon hektara yükseltmek mümkün. Bu, bu su tasarrufu açısından Türkiye'nin çok hızlı atma, at, adım atması gereken konulardan bir tanesi. Ve yine yine bakın e, bu yöntemlerle suyu hem su tasarrufu sağladığımız yöntemlerle e, ne kadar verim artışı sağlayabiliyoruz diye tarım bakanlığının Toprak ve su kaynaklarını araştırma enstitülerinin ürün bazında yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Birkaçından örnek vermek gerekirse. Tabii. Örneğin buğdayda en önemli temelimiz ekmek olmazsa doymayız. Buğdayda e, yağmurlama sulama yaptığımızda %50'ye yakın su tasarrufu sağlıyoruz. E, %30 oranında da verim artışı sağlıyoruz. E, evet. Mısır bitkisinde Damla sulama yöntemi, o en tasarruflu yöntemi kullandığımızda %70'lere varan su tasarrufu sağlarken bunun yanında %30'da verim artışı sağlıyoruz. Ee, yani bunun örnekleri e, çoğaltmak mümkün. Damla sulama ve yağmurlama sulama, devasa su tasarrufu sağlarken verimde de yine devasa verim artışları sağlıyor ve çiftçinin de Gelir artışını 6 kat e, civarında arttırıyor. Her tarafın kazandığı ee, bir durumdan bahsediyoruz. Burada. Tabii ki Türkiye çok hızlı bir şekilde bu yöntemlerini değiştirmek zorunda. Baktığınızda zaten pastadaki büyük payın %74 ile tarımsal e, sulamada olduğu Gözüküyor. Siz sulamayla ilgili tasarruflardan bahsettiniz bunda yapılabilecek iyileştirmelerden bahsettiniz bir de şöyle bir soru akla geliyor acaba mevcut iklimsel verimsizlik ortamında ve bahsettiğiniz aslında su azlığı çeken bir ülke olarak Türkiye ileride nasıl bir ürün mozayine doğru gitmeli yani ekilen ürünlerin de bu konuda bir etkisi var mı? Ha, tabii ki o konuyu es geçmemek gerekiyor. Hatta unutturmayın lütfen. Çünkü ben anlatırken konu konuya açıyor. Bir de tarım arazilerimize sahip çıkma babunu hemen peşine hatırlatırsanız bana. Tabii. Bakın biz ziraat mühendisleri odası olarak e, yine çiftçi örgütleriyle çiftçi arkadaşlarımızla e, ortak bulunduğumuz, faaliyet gösterdiğimiz mekan, mekanlarda yerel üretim Yerel ürünler ve yerel pazarları savunuyoruz. O iklim değişikliği sera gazları dedik. Dünyanın başka bir kıtasında ya da bambaşka bir şehirde uzak şehirlerde e, yetiştirilen ürünler taşınırken dünya sera gazları e, petrol ürünleri yanıyor. E, tekrar geriye gidiyor o araçlar sere gazları çıkıyor. Bir kere dünyanın e, kirlenmesine müthiş seviyede Aracı oluyoruz ürünleri çok büyük mesafelerde taşımak suretiyle Bir de şu var yerel ürünler yerel ürünler o yörenin iktimine, toprağına ve suyuna alışkın olan ürünler En iyi adatta olmuş ürünler yeni çeşitler geliştirilirken de bu ürünlerin anaçlarını kullanarak bu gelişmeleri sağlamamız gerekiyor Dünyanın başka bir kıtasında geliştirilen tohum benim ülkemde üretime sunuluyor. Çok daha fazla su istiyor, tarım ilacı istiyor. Bunlar çevreyi kirletiyor, suları tüketiyor. Yerel çeşitler bu ülkenin iklimine en adapte olmuş çeşitler çok daha az suyla, daha lezzetli, daha verimli, daha... Tarım ilaçsız çeşitler oluyor. Çünkü bunların haşeresine, mikroorganizmasına da alışkın olan ve sistemini ona göre geliştirmiş olan ürünler. Dolayısıyla biz atmosferimizi boş yere kirletmemek, seraganslarına neden olmamak, iklim değişikliği yaratmamak, Kimyasalları daha fazla kullanmamak, dünyamızı, gıdamızı temiz tutmak için hızlı bir şekilde yerel çeşitlerimize yönelmemiz gerekiyor ve tüketim noktalarına en yakın noktalarda pazarlar oluşturarak fazla devasa yollardan gitmeden yine petrol yakıyoruz çünkü e, gitmeden yerel pazar yerel çeşit yerel ürünleri her zaman biz savunuyoruz ve dünyanın kurtuluşu deniz kalmasının en önemli e, adımlarından bir tanesi de çok basit olan böyle bir sistem konusunda hükümetler yerel yönetimler e, MTK'lar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları olarak hep beraber bu yönlerde zorlayıcı, adım atıcı projeler ve söylemlerimizde biraz itelememiz gerekiyor. Tüketiciler hı hı. olarak da tüketicilerin sağlığı açısından da bu konular çok önemli. En başta onların bu konuda e, ön ayak olup, adım atıp bizleri, bizler de dahil zorlamaları gerekiyor. Peki o zaman bireyler olarak bu tarımdaki su kullanımının azaltılması üzerinde nasıl bir etkimiz olabilir? Aslında alışveriş sepetimiz de biz bir su kararı veriyoruz yani bunun etkisi nedir ve biz bireyler olarak neler yapabiliriz? Bireyler olarak su kuraklık gündeme geldiğinde hemen sifonları küçültmek. Çeşmeleri boşa akıtmamak ön plana çıkıyor. Tabii ki birinci safhada bunlar önemli. Ama şunlar da asla akıldan çıkarmamak gerekiyor. Örneğin bir kilogram ekmek üretebilmek için bunun tohumundan susun tarlada yetiştirilmesine buğdayın e, işlenmesi, e, markete gelmesi, masamıza gelmesi, fırında ekmek şekline dönüşmesi bir buçuk ton su gidiyor. Yani... Soframızdan çöpe attığımız her bir ekmekte aslında bizim su tasarrufu yapmadığımızı gösteriyor. Suları boşa açadığımızı gösteriyor. Ee, bu yine e, ne bileyim e, domates salçasını küflendirdiğiniz e, şeye atıyorsunuz çöpe atıyorsunuz bakın 1 kilogram domates salçası için 700 kilogram su gerekiyor kullanılıyor diğer bir e, sektörden örnek vereyim hiç aklına geldi mi düşündü mü izleyicilerimiz dinleyicilerimiz örneğin 250 gramlık bir tişört için 2,5 e, ton su harcanıyor yani ben bu tişörtten Bıktım diye çöpe attığımız bir tişörtte tekstilin su kaynaklarını kirletmesini bir yana bırakıyorum. İki buçuk ton su kullanıldığını asla unutmamaları gerekiyor. E ben bu eti sevmiyorum diye çöpleri attığımız ette bakın 1 kilo kırmızı et üretimi için buçuk ton civarında su gerekiyor o etin soframıza gelebilmesi için. Yani sadece moşluğumuza, e, klozetlerimize bakmayacağız. E, Onlarda tabii ki tasarruf edeceğiz ama yediğimizde, içtiğimizde e, bu israf edilen gıda maddelerinin de her birinin su kaynaklarının kirlenmesi ve suyun tüketilmesi bilincinde olarak e, tüketebileceğimiz kadar gıda maddelerini yiyeceğiz. Asla ve asla bunları atmayacağız. Üstümüzde giydiğimiz giysiler de dahil çöpe atılan her bir gıda maddesi ve giysi e, suların kirlenmesi, su kaynaklarının tüketilmesi anlamına geliyor. Bu bilinçte olduğumuz e, takdirde zaten su kaynaklarını boşa, çeşmeden boşa akıtmayacak e, ve e, su tasarrufuna da büyük fayda sağlamış olacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu bireysel önlemlerle de eminiz bütün bu su mücadelesi aslında destekleniyor olacak. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ediyor. Dinleyenlerimize de güzel günler diliyorum. Programı bu haftada sizleri yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza davet ederek kapatıyoruz. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan ekolojik pazarlarımıza gelerek gıdalarımızı üretirken suyu ve toprağı koruyan üreticilere destek olabilirsiniz. Haftaya kuraklığı ve suyu konuşmaya devam edeceğiz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.